Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Bilgi çağının Hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. E, bugünkü konuklarımız Sayın Avukat Vedat Gürer ve Sayın Avukat Tuğrul Sevim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün istenmeyen mesajlar konusunu biraz daha açalım dedik. Daha önce de yine bu ekiple konunun bir girişini yapmıştık hı hı. ama biraz daha... İşte 2013'te neler çıktı, 2004'te neler olacak bağlamındaki bir alt başlıktı. Hı hı. Oysa kendi başına bir gündem olmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Evet, çünkü zarar gören, yaka silken o kadar çok insan var ki. Yani hı hı. sadece elektronik... gidelim, olmayan yoktur herhalde. Olmayan yok gibi. <gülüyor> ee, hiçbir şey elektronik e, cihaz kullanmasa, elektronik posta kullanmasa bile... ...çoğu insan sabit telefondan günde birkaç kez... İşte sigorta hizmeti, sağlık hizmeti. Hediye kazandınız. Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> e, telefon hizmeti veren firma evet, kendisi evet. açıp rahatsız ediyor. Yani. Kesinlikle. Şöyle bir paketimiz var ister misin istemez misin. Evet bu konuda. Bu konuda. Ben Uzman şey görüşleri istiyorum. Şimdi alacağız. bu konuda öncelikle benim bütün her şeye karşıyım. Yani. Burada tamamen <gülüyor> <gülüyor> her şeye bir karşıyım. Bir çağrışı durumu var. Çünkü bu teknolojinin yani çağrı teknolojisinin, telefon teknolojisinin içerisinde bir cihaz var. Ve bu cihazın içerisinde de bir sürü yetenek var. Şimdi bu yetenekler bize açık yetenekler değil. Biz derken son kullanıcılar e, sınıfı olarak bahsediyoruz. Pardon hangi tür telefondan bahsediyoruz? Her türlü telefon içerisinde. Sabitler dahil. Sabitler dahil. Şu andaki son teknolojide yani bedavaya mal olacak seviyede sadece yazılımınıza 2-3 satır ilave ederek yapabileceğiniz olan bize açılabilecek olan bir boşluk var. O da çağrının bizde sonlanması. Yani biz şu anda bu teknolojiyi kullanırken öyle bir teslim olmuş durumdayız ki telefon çalıyor. Ya ben istemesem de çalıyor, geceleyin de çalıyor. Ne yapmak zorundayım? Ya tüm özgürlüğümü bırakacağım, yani ya beni aram telefonu kapatacağım, ya sesini kapatacağım. Oysa niçin selektif olarak ben de telefonun sonlanmasını, çağrının sonlanmasını tercih edemiyorum? Benim teknolojim buna el veriyor. Ben 100 tane isim bildiririm, 100 isim, ben başkası beni arayamaz derim. Yüz isimi ben bildirmekle de kalmam. Benim çok güvendiğim Murat'ın yapacağı herhangi bir liste, ben kefilim bu adamlar namuslu insanlar, bunlar küfür etmek için falan aramaz diyorsa, Murat'ın listesini de ekle beni arayabilecekler listesine derim. Bunu uluslararası varyantları da olur, apayrı bir iş çıkar ortaya. Çağrı sonlandırmadan kastedilen tam olarak bu mudur? Şimdi çağrı sonlandırma yani telekomünikasyon teknolojisinin ta ilk gününden beri olan bir terimdir. Çağrı başlatma vardır, çağrı sonlanma vardır. Çünkü başlatan ülke, sonlanan ülke arasında, başlatan operatör, sonlanan operatör arasında bir sürü fark olabileceği için aradaki taşıyıcı kısmı e, ayrı bir mevzuat diye düşünün. Ama başlatma ve sonlandırmanın fiilleri, ücretleri vardır. Yani o yüzden de bu başlatma ücreti monopolü, sonlandırma ücreti monopoli, sonlandırma ücretinde monopol mesela Türkiye'de olmuştu bu monopol e, ve abüze edilmiş olduğu için. Ancak Amerika'nın uluslararası baskısıyla bu değiştirildi. Ben böyle yani telekomünikasyon ekonomik hukukunun bir türlü detayı vardır bende. <gülüyor> Ama oralara gelmek istemiyorum. Diyeceğim çağrı sonlandırma benim bitir, bende bitiyor. Ben kapımı açmak istemiyorum. Gelmesin. Veyahut da sadece benim istediklerim girebilirsin. Şimdi bu teknoloji varken bizim bütün hukukçularımız ve bütün bu işin düşünenleri hep ayrı bambaşka bir yerde. Daha üst yapısal, daha bir devletin müdahalesi gibi yerlerde kafa patlatıyorlar ve tüketicinin kendi hakkını, bireyin kendi hakkını, demokratik hakkını da diyeyim, hatta daha da kaza geçer ki. Yani demosun hani <gülüyor> neticede demosun hakkını her ne kadar Atos'ta kullanmayacaksın. Demos ve komunikasyonda hakkını diyelim. Hani, e, başladı, başladı <gülüyor> yaratmaya başladı. Yani Oradaki hakkımı istiyorum. Bu makinelerin, bu teknolojinin bana açılması lazım. Yani nihayet örneğin şey itiraf etti ee, Microsoft'un sahibi dedi ki ya bu mavi ekran bir hataydı dedi. Yani niye çıkıyorsun kardeşim yani çık. Peki, yani. peki cep telefonlarını ilk kullanmaya başladığımız yıllarda bu. Mümkündü diye hatırlıyorum. Bazı evet. numaraları. Şöyle çok güzel düşlemek. söylediniz. Çok güzel söyledim. Şimdi aynen. niye mümkün değil? Evet, aynen. O sıralardaki insanlar bunun bir anda bunu yaptıklarında, işte da çok iyi bildiği pazarın bazı dinamikleri istemedi bunu. Buradaki kontrol bizden kaçmasın dedi. Hmm. Ve buradaki müşteriler üzerinden para kazanılan başka modeller çıktı. Şimdi orada özgürlük verirsen para kazanma şeyimi azaltıyorum. Ama peki bu bana bir indirim sağlıyor mu? Yani adresinizi veriyorsunuz. Şimdi bir bonus alırken. indirim sağlıyor size. O zaman şikayet etmeyeceksiniz. İndirim için özgürlüğünü verdin kardeşim. Vedat Bey sizin Ben ama telefonu aldığımda bunun açık olmasını istiyorum. Adam bana dedi ki bu açık olan versiyonun fiyatı 100 dolar daha pahalı. Şimdi madem Tuğrul Sevim'in çok iyi bildiği gibi dediniz. Ona soralım o zaman. Ee, nasıl mümkün olabiliyor bu hukukin? Ee, yani hepsi aslında çok hukukken mümkün olmuyor. Bir kısmı zaten e, aslında siz izin vermiş oluyorsunuz. Şöyle şimdi telekom mevzu, mevzuatında aslında bu elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunla gelecek olan düzenleme hali hazırda var. Sizin şey yapmanız lazım. E, i̇zin vermemiş olmanız lazım. Ama hali hazırda abonelik sözleşmeleri içerisinde zaten siz izin veriyorsunuz. Bana efendim bildirim yapılsın diye. Hiç kimse yapmaz. ...ne açık konuşayım yakın zamana kadar ben de yapmamıştım. Ama arasanız operatörünüzü... ...kardeşim ben bu izinli pazarlama şeylerini istemiyorum, mesajlarını istemiyorum... ...bana göndermeyin derseniz... ...size gelen mesajlarda ciddi bir azalma olacaktır. Bir, kesilmeyecektir Pardon tamamen. nasıl arama yani? Ee, elektronik posta mı yollayalım? Yok yok. Telefon yani mu edelim? Her operatörün edelim? zaten hani şeyi var ya... E, ...merkezi var, bir tane kısa numarası vardır. Tamam. Onu aradığınız zaman bir tane operatör çıkar oldukça uzun bir kırmbeş, otomatik menü kırmbeş, şey yapıyorsunuz. <gülüyor> 15-20 dakika. Onunla ilgili da de düzenleme yaptı kurum. Çok enteresan. En en fazla geçecek süreyi falan da belirlediler. Hani uyumadıkları için cezalandılar sonra tabii ama neyse şey buradaki aramıyor olmamız çok önemli. Kurslar. Nasıl? Yani, ben araya yani, girebilir miyim? İzninizle. Bir dakika bir şey. Aynı yani bu konunun şey ben şey. müşterisiyim açısından yani fiili örneği vereceğim turun anlattığını. Ee, ben yani Rakamı söylemekte de bir sakınca duymuyorum. Cep telefonum üzerinden e, istemediğim SMS hmm. bana ayda üç ya da dört tane geliyor. Bu bir sürü insan için inanılmaz az bir rakam. Çok Üstüne yani. üstlük benim bu telefonu yıllardır kullandığım düşünürse çok şey. Hani ya anlat bakalım nasıl oluyor. Bunu bunun için birkaç tane şey yapıyorum. Ee, bir kısmını daha sonra bırakacağım ama şimdi bu konu hani Turun anlattığı konuyun şeyini söyleyeyim. Başlangıç noktası ben yıllardır. ...düzenli olarak bir sefer yetmedi Tuğrul ne yazık ki... ...düzenli olarak cep telefonu operatörümü ararım... ...onlardan bana gelen her SMS'ten sonra... ...bu SMS'ler zaman zaman doğum gününüz kutlu olsun SMS'i olmuştu geçmişte... ...zaman zaman şöyle yeni bir işte tarifimiz var... ...buna geçerseniz tarifiniz azalacak olmuştu... ...zaman zaman şöyle yeni bir ürünümüz var oldu... ...her seferinde üşenmeden Bravo. operatörü arayıp... ...ben size daha önce bunun kaydını yaptırmadım mı kardeşim... ...bana neden hala SMS yolluyorsunuz... Diye ...diyorum. Her seferinde... de ...operatördeki görevli... ...sonuçta bir amacım o, o, operatörü dövmek <gülüyor> değil... ...spam almamak ama... ...efendim kaydınızı e, yeniden oluşturduk... ...bundan sonra almayacaksınız diyor. İki ayrı liste var. Onu da dikkat Hı -hı. etmek de çok önemli. Hani söylerken sen de söylüyorsunuz... ...sadece araya gireyim diye söylüyorum. Bunlardan bir tanesi... operatörün kendisinin gönderdiği... ...aynen böyle işte pakette indirim... ...kampanyaydı falan filan gibi şeylerdir. Bir de operatörün kendisinin... ...izini pazarlama bölümü vardır... O kendisi gidip işte bankalar başka yerlerle olmak üzere anlaşma yapar. İzinli pazarlama ee, nı yapmış izinli pazarlamayı e, izin vermiş kişilere mesaj gönderilmesini de sağlar. Talep ettiğinizde siz operatörle konuşurken ikisinin de ayrı, aslında soruyor operatör şunu, e, oradaki görevli. E, şunu da kaldırayım mı diye soruyor ama olabilir atlayabilir. Çok dikkat etmek lazım. Hem sizden gelenleri istemiyorum hem de beni izinli pazarlama e, yapınızdan çıkartın. Ben hmm. orada olmak istemiyorum. Bana üçüncü kişiler de mesaj göndermesin diye. Ayrıca söylerseniz e, her iki taraftaki yoğunluğu ciddi derecede azaltabiliyorsunuz. Özür dilerim. Abi. Yani yok. bunun için mesela cep telefonu kullanıyorsanız hangi e, operatörden hizmet alıyorsanız onun e, müşteri ilişkileri filan gibi. Merkezine Çağrı var. merkezine Çağrı merkezine. Çağrı merkezine. Hı hı. E, sabit telefon için de aynı şey evet. geçerli. Problem mi? burada bitmiyor ama. Ee, yani bu... Öyle mi? Tabi. Tabi tabi şey. hepsi, için, hepsi için geçerli. Problem burada bitmiyor. Esas problem nerede başlıyor? Ee, BTK yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta yine bir tane açıklama yayınladı. Ee, bir gazetede haber olmuş galiba. 444'lü numaralar ve 850 numaralar üzerinden gelen dolandırıcılık ve işte istenmeyen e, çağrılar kurum bunlara izin veriyor falan gibi bir şey olmuş. Onlar da demişler ki yok böyle bir şey. Neden? Çünkü 444 ve 850'nin numaralandırma planında no şeyleri bellidir. Kullanım amaçları bizdeki numaralandırma planı öyledir. Ee, Vedat Bey benden çok <gülüyor> çok şey bilir. Böyle... Yönetmeyi biz yazmıştık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, o yapı hala devam ettiriliyor. Kullanım alanlarına göre bu şekilde dağıtmıyor. Ve bunların hiçbirinin içerisinde tabii ki ne dolandıcılık ne de istenmeyen posta gibi tabii bir şey mi? olamaz. Ancak Hı. o numaralar farklı şekilde kullanılabilir. Kullanılıyorsa kurma şikayet edeceksiniz. Yani burada aktiflik çok önemlidir. İstenmeyen posta iletişinde. <gülüyor> ...tüketicinin aktifliği çok önemli. Kurum dediği BTK. Eski telekomünikasyon Bilgi Teknolojileri yani biz, biz de regülatör kurum. diyoruz kısaca yani. Evet. Üst yapıyı düzenleyen yarı... E... Din, dinleyicilere hatırlatalım. BTK.gov.tr Evet. -tr. Değil mi -tr. web sitesi? Evet. BTK.gov.tr Orada bir şikayet için bir formu var. Nasıl şikayet ediliyor bilen var yani mı? Şikayet için Karışık telefon numarası da var şey. var, şey de var. E, yani istiyorsan çağrı merkezini arıyorsun. İstiyorsan mail atıyorsun. Falan filan. Ama e, buna da bitmiyor... Şimdi profiler... Taksit taksit çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü yani bir tarafta yaptığınız bir şey öteki tarafa kayıyor. Yani hmm. illegal uygulama her halükarda kendine bir yol bulmaya çalışacaktır. Bir sonraki aşamaysa yurt dışı. Zaten şu anda bunların çoğu hızlı bir şekilde yurt dışına kaymaya başladı. Yurt dışında da ee, Vedat Bey'in de söylediği gibi hani istem, beni şu numaradan aramayın. Hani ben bunu hmm. talep etmiyorum gibi bir uygulama yapabilirsiniz. Ancak sıkıntı şurada her ülkenin... E, ...numaralandırma stratejisi bizimkisiyle aynı değil. Bizimkisi biraz daha serttir. E, belli bir uygulama alanı vardır. O numaranın size tahsis edilebilmesi için... E, ...ciddi bir süreçten geçmeniz lazım. İşte bedeli ödemeniz lazım. Şirket belgelerinizi göndermeniz lazım. Şudur budur. Ama pek çok ülkede... E, ...geçici süreyle numara tahsisleri yapılabiliyor. Hı -hı. Günlük numara alabiliyorsunuz. Haftalık numara alabiliyorsunuz. Numara tahsis edilen kişilerle... ...alt tahsis yapılırken... ...bu şekilde hatta yani e, random bir şekilde... ...numaraların alınması mümkün. Bu alınan numaralar üzerinden arama ve mesaj gönderimleri de yapılabiliyor tabii. O zaman işte şeyi kırması çok zor. Yani numarayı kaliste alsanız bile numaranın değişmesi söz konusu. Aynı işte internet trafiğindeki IP meselesinde benziyor. IP'nin kullanımı domainden bağımsız bir şeydir. Çok başka bir şey için kullanabilirsiniz. Bir gün onu engellersiniz, yarın buradan çıkabiliyor gibi bir durumla yine karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela örneğin Tor'un mesela bu mesajlarda şöyle bir tehlike oluyor. Geliyor mesaj. Bir link oluyor içerisinde, bir vwap linki oluyor. E, bu linki e, herkes bilmiyor bunu. yani şimdi bu kadar güzel teknolojiler çıktı ama bunu 11 yaşın çocuklar da kullanıyor. E, Kazan arab babaları da onlara e, faturalı bir hat almak gafletinde bulunduysa, e o VAP linkine de bası veriyorlar diyelim ki. Oysa o linke basılmış olduğundan da itibaren ayrı bir faturalama planı olan bir roaming anlaşmasının yapılmış olduğu bambaşka bir yerden size dakikası böyle 58 lira gibi <gülüyor> ya da 158 lira gibi bir rakamdan bazı faturalarınızın üstüne ek gelmeye başlıyor. Öyle milyar, milyarlarca Tabii. fatura, milyarlarca liralık <gülüyor> faturalar geldiği oldu. Ya yani bunun gibi birçok yöntem var. Şimdi bu, bunlar tabii ki kötüye kullananlar bu boşlukları. Ama hani burada benim dediğim sistem yani user'ın kendisini hmm. bakın ne diyorsunuz? hala benim aramam lazım. Ya ben aramayı da kesiyorum. Makinem de var bu özellik diyorum. Sana bu otomatik olarak sinyali veriyor. Gönderme. <gülüyor> yani bu kadar basit. Bunu niye açılmıyor? Şimdi burada tartıştığım aslında benim bir tür standart teknolojinin tüketici tarafından dikte edilebilmesi gücü. Şimdi bu gücünün farkında olması istenmiyor. Yani burada halk uyanmamalı. Çünkü halkın uyanması burada makine satışını da etkiler. her türlü sübvansiyon şeyini değiştirir gibi bakılıyor. Buraya biraz hukukçuların asılması lazım. Yani buradaki haklarımızı ilgilenmediğimiz için buranın üzerine burasını böyle kazanmış hak gibi gören ve bize neredeyse nefes aldığımız hava kadar natural olan hakkımızı yasaklayarak para kazanan bir sistem var. Madem, ben burada isyan ediyorum yani. Madem ediyorsunuz şimdi açık radyo dinleyenlerine madde madde... Önerin bakalım. Nasıl yapalım? E bu tabii ki bu, ama bunu yapma şöyle makinelerinizi kırın deyip makine... <gülüyor> yeni makine alırsınız. Aslında bak. çok temel bir nokta yani bu evet. sadece istenmeyen posta için de geçerli değil. Yani bu teknik hukukun evet. e, çok temel bir noktası standartizasyon meselesi. Tabii. Bütün teknoloji standartizasyon üzerine çalışır. Yani çünkü dünyadaki e, farklı donanım ve yazılımcıların birlikte algılayabilmeleri için kabul ettikleri... Belirli uluslararası örgütler var. Te telekomünikasyonda da ITU geliyor başta. Tabii. Bunların oluşturdukları standart üzerinden bütün süreç ve e, yapı ortaya çıkar. Tabii. Bu standartizasyon çalışmalarına Vedat abin de dediği gibi tüketicinin katılımı neredeyse yoktur. Yok. Hiç yok. ITU tamamen içine kapalı. Son derece enteresan. Nobran bir kurumdur yani. Hani öyle kolay kolay dışarıdan da bir şey kabul etmezler yani. Hani Türkiye'de bir ara hatta problemliydi bu Kıbrıs'taki kablo hattı yüzünden. Evet. Ee, hala <gülüyor> yani. Dinleyicilere biraz daha gözlerinin önünde canlanması için Vedat Kurey'in söylediğini şöyle bir örnek vereyim. Son derece basit bir teknolojiyle şunu yapmak mümkün. Kardeşim benim aramadığım bir numaradan bana SMS gelemez. Örneğin ha ben eğer herhangi bir telefonu aradıysam daha sonra bu numaradan bana SMS gelebilir. Hayatımda daha önce aramamış olduğum çok bir güzel. numaradan bana kısa mesaj gelemez demek, değil mi? Teknik olarak inanılmaz basit bir iştir. Kesinlikle katılıyorum. Evet ama azıcık da riskli yani. De ki, bilmediğin bir numara taşıyan bir arkadaşın sana çok hayati bir şey gönderecek. Arayamıyor. Sen. Senin telefonunda rehberinde ismen kayıtlı değil. O yüzden sen zannedeceksin ki o Tanımadığın numara ve o mesaj gelemeyecek yani ama öyle o, bir onun... riskte yok mu? Var tabii ama hani mesela onun bir tanesi de şu ee, telefonlarda standart olarak günlük hayatımızda var ve bir sürü insan da bunu kaydetmiş durumda numarası gizli olan Aa. numaralardan bana çağrı gelemesin ayarı var Aa, o ve... başka ama gizlemek Aa. başka Gizli numara. Gizli ki gidiyor işte uluslararası bir numara alarak. Bir de gizli bir numara arıyor. Sizin dediğiniz konsörünün özeti şu. Hı. Şimdi düşünün ki siz Rockefeller'sınız telefonunuz çaldığında siz mi açıyorsunuz? Yani bir sekreteriniz açıyor. Birisi yok efendim meşgul şu anda bakamaz diyor. Ya çok önemli ben onu esasen çok iyi tanırım. Kendisinden de önemli bir konuşmam olacaktı. Notunuzu ben iletirim diyor. Yani şimdi bu tür bir... <gülüyor> e... <gülüyor> çok güzel ya Pardon da herkes mi Rockefeller? <gülüyor> Hayır. Ama o muamele yapabilecek olan teknoloji var demek Ayrıca istiyorum. Ayrıca cep telefonu kullanmadığı ne malum? E, Kendi yani, bakmadığı yani. E, yani benim bana ulaşılabilmesi, benim monopolim de olmadı yani ben bu kulaklarımı tıkamak istiyorsam buna benim bu sensörlerimi kapatabilmem lazım. Buradaki telefondaki öyle hani beni tanımadım ya da telefonu değiştirirseni acele adıyorum diyen için bir yan yol geliştirebilirsiniz. O da size kalmıştır ama bunu gene ben define etmeye, yani ben tanımlamalıyım bunu. Benim telefonum böyle bir durumda. Belki bir sesli mesaj alıp bana bir sesli mesajdan bir uyarı gönderebilir. Örneğin böyle bir şey illaki istiyorsan. Ama arkadaş işte bu işin kanunlarını düzenleyenlerle beraber aynı masaya oturup kalkıyor ve ne diyor? Yani yapıl ama Vedat Bey'in de dediği bence çok doğru bir noktada. Yani çok başka bir yerden bakıyoruz biz. Yapılmasın hıhı şeklindeyiz. Yok yani onun dediğine kesinlikle katılıyorum. Ama bu sadece istenmeyen postada da değil. Yani genel olarak teknolojinin o. düzenlenmesiyle ilgili kesinlikle. temel bir anda. Yani teknolojinin düzenlenmesindeki hukukçu artık kendini kanunla yönetmekte de değil standart tarafında bulunmalıdır bulmalıdır. Kalkbites'in toplantısında gitmelidir. Hı. Bir dakika arkadaşlar mesela ben katılıyor olsaydım e, nedir ne şey yapabiliriz diyelim işte. Ee, ticari iletişim tarafındaki bütün iletişim için ayrı protokol belirleyeceğiz. SMS'in yanında SMS-T hmm. olacak. SMS-T hmm. üzerindeki protokolde de belli aralarda kayıt mekanizmaları koyacağız. Atıyorum mesela e, IAB'nin hmm. bir şeyi var şu anda. E, dijital reklam ama e, davranışsal reklam için bir kayıt mekanizması var. E, yeni başladılar buna. İki senedir e, uyguluyorlar. Türkiye'de bu sene umarım uygulanacak. E, Oba projesi. E, ...reklam verenler ve at sorular gidip kendilerini oraya kaydettiriyorlar. Davranışsal reklamcılık e, yapmadan önce doğru derecede bilgilendirilme ve izin alma zorunlu var. Davranışsal reklamı bir açıklar mısın? Davranışsal reklam e, en basit haliyle internet üzerinde yaptığınız hareketler, gittiğiniz web siteleri... E, ...yaptığınız hareketler çok geniş bir tanım. Daha çok ziyaret ettiğiniz sitelerdeki tercihleriniz doğrultusunda size reklam gösterilmesi... Atıyorum mesela Mahful şu anda olduk. biz. <gülüyor> yani devamlı. Zaten var. Aynen öyle <gülüyor> mesela. Hayır, bu Zaten yapılıyor yani yapılmayan bir şey değil. Arama motorlarının özellikle e, çok üzerine gittik. De yani ticari reklam dijital reklamın neredeyse tümünün kaydığı bir noktadan bahsediyoruz. Bu programın amacı şu biz bunu yapıyorsak zaten cookie direktifinden sonra da adamdan izin almak zorundayız. Şimdi bir şey Ama adam geldi. engelleyebilir mesela Yok, ben şey aklıma geldi. diye bir şey Tamamen kullanıyorum. Tamamen konudan ayrı ama şunu aklımdayken söyleyeyim. Hı. Bu hani pre-crime unit vardı şeyde. E, Minority Report filminde. Hı. Şimdi oradaki o e, pre-crime uniti e, fikrini bir çocuk gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinde suç öncesi e, tahmin yapılabilir mi diye geçenlerde bir tez yazdı. Ondan sonra bizim ülkemizde de bununla ilgili birkaç haber çıktı hatta böyle suç daha olmadan yakalayacağız falan diye. Şimdi bu tür reklamlarda hani hemen reklama dönersek yani bu davranış olarak herhalde anladığım nerede yapıyor ne konuşuyor nelere bakmış gezmiş şimdi tam şu anda işte bunun canı kahve istedi diyor o anda mesela bir kahve reklamı çıkıyor gibi şey. Evet. Biraz daha ilerletilmiş versiyonlar <gülüyor> o şekilde de çalışabilir. Temel olarak çok basit şöyle çalışıyor atıyorum biz şu anda bebek sitelerinde evet çıkmıyoruz <gülüyor> mevcut durumun sebebiyle. Bu sebeple de bana her girdiğim sitede yanlardaki bannerlerde bebek ürünleri gösteriyor. Çünkü e, Cookie üzerinden işte Tabii. iletişimi, e, benim e, trafiğimi bakıp oradan bu şekilde bir reklam gösteriyor. Buradaki şey şu, bana sağlanan imkan proje dahilinde bir tane yönetim sitesi var. Ufak bir tane e, site açıyorsunuz. Orada bu program içerisine girmiş bütün e, ad server'ların e, alanları var. Bunlar içerisinden istediklerinizi seçiyorsunuz. Oo, çok uzunuş ya bunlar. Ya Bunları benim birisinin yapması lazım. Delege etmem lazım yani. Di diyoruz ama işte bu uzunlukla da yani süreyi ne yazık ki bitiriyoruz. İzninizle ben toparlamak <gülüyor> adına şunu söyleyeyim. Bugün konuştuğumuz şeylere baktığımız zaman aslında reklam vesaire konularında felsefi olarak iki tane yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi önceden izin alıp sadece ve sadece benim izin verdiğim insanların bana ulaşmasını sağlamak. Belki buna işte beyaz liste diyebiliriz. <gülüyor> Öyleydi zaten. Ee, bir başkası da kara liste tam karşısı. <gülüyor> benim söylediğim şunlar şunlar şunlar bana ulaşamadı demek. Bugün teknik olarak bunların bir kısmı karşımızda var ama ne yazık ki bir kısmı bugün bize sunulmuş imkan olarak yok. Vedat görer haklı olarak diyor ki teknik olarak bunlar mümkün, tüketici olarak talep etmeliyiz. Bu teknik özellikler bize açılmalı. Evet. Hukuk tarafında düzenlemeler arasında da Turu Sevim diyor ki yeni bir takım düzenlemeler teknik olarak olmanın sıra hukuksuz olarak bir takım şeyleri karşımıza getirecek. Açık radyo dinleyicilerine bizlere tüketicilere düşen de bunların farkında olup aslında bu listelere girip işte ben bunu istemiyorum diye kaydetmek ya da buna izin veriyorum bunun dışındaki kimse bana ulaşamasın diye olmak olacaktır. Evet bir tek şunu belki eklemebilirim bende. Ee, kişiye özel reklam gösterimi ya da Tuğrul'un kullandığı deyimle davranışsal reklam konusunda eğer istiyorsanız belli konulardaki ürünlerden bilgilenmek bırakın ona göre dediği gibi Tuğrul'un. Ee, seçimlerinizi yapın gelsin göstersin adam size reklamları siz başka bir yere bakarken ama istemiyorsanız takip edilmek istemiyorsanız bu bağlamda onu da önlemek için yazılımlar var kişisel ve bilgisayarlarda kullanabileceğiniz ee, cinsine göre işte o yazılım hepsini şöyle değişmiş oldu biz kendimizin gücümüzü istiyoruz evet ne yazık ki süremizi Fena halde açtık. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Ama heyecanlı bir yayın evet. oldu bu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevin Ay. Vedat evet. Gürer. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.